Bismillahirrahmanirrahim Konumuz askere uğurlama sohbeti. Her gencin yaptığı bir görev Yapamayan da var tabi Bir gün Bir gençle karşılaştım Şüpheden geliyorum dedi Ayakları sakat Dedim ne ol dedim böyle bunu tabi çürüğü ayırmışlar da askere almamışlar kendisini. Orada biri de ağza kaçırdı. İyi ki askerden kurtul askerden. De. Kurtuldu askerden dedi bana. Genç çok duygandı böyle, yaş geldi. Ayağım dedi keşke sağım olsaydı da onu için yapsaydım dedi. Demek her gencin bu askeri bir görevi bu, yapılıyor. Yapamayan var tabii, hastalan var tabii, bir sakat olan var tabii, yapamayan var tabii. Yalnız dünyada her şey çift yani her şey. Böyle gece gündüz gibi her şey yani çift. Nasihat oluyor, bir şeytani oluyor, bir de rahmani oluyor. Evlenme de bunun gibi oluyor, sürecek mi de bunu gibi oluyor. Aski uğurlamada bunun gibi oluyor. Bir şeytanı oluyor, bir de rahmani oluyor. Eğer şeytan olursa ne olur? Allah okula yardım etmez. Okul şeytan oyuncu olur böyle. Her şeyi ters gider. Her şey ters gider. Buna dır böyle. Eğer rahmani olursa, Allah'ın emri uygun olursa ne olur? Allah kuluna yardım mutlaka mutlaka eder muhteremler. Eder muhteremler. Elhamdülillah torunum Mesut Tamar Asya'yı nasıl oluşuyor muhteremler. Onun için bu sabah tercih bu şekilde burada. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Asya giderken ne yapmak gerekiyor? Önce evde çıkmadan önce iki rekat sefer namazı kılmak sünnettir. Evden çıkmadan önce evde iki rekat sefer namazı kılmak. O niyette namaz kılacak hala. Namazı kılıyorlar tablada. Duasını yapar. Peki bunun sevabı ne acaba? Hadır okuyorum bu konuda. Hadır Peyhaki'de. İza hareçte min menzilike. Bu Aleyhisselam Hazretleri evinden çıkacağın zaman çıkacağın zaman Fesalli Rekateyni iki rekat namaz kıl. Evden çıkmadan önce tabi bu asrıya giderken de geçerli, e, hacıya giderken de geçerli, seferde geçerli bu. İki rekat namaz kıl veriyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne oluyor kılarsa Yemin Anike Mahreci Sui her türlü kötü çıkıştan bu iki yarat namazlerini korur buyuruyor. Yani buradan hayırlar başlıyor. Bu e bir insanın evinde namaz kılarak dua çıkarsa ne olur tabi muhtemelen değil mi? Allah sığınmış oluyor. Allah yardım ediyor böylece. Yemli anike. Bu iki yarat namaz kişi ne yapıyor bu arada? Her türlü kötülüklerden korunmasına sebep oluyor. İki namaz kılmak önce. Sefer namazı da kılmak gerekiyor. Sonra evden çıkarken tabi baştan dedik ki şeytanı var bir de. E Allah korusun ölüleri de var. Asker eğlencesi deniyor. Eğlence. Halbuki asker ciddi mesele. Eğlence değil mesele. Oyun değil asker. Ne yapıyorlar Eğlenceli altında haram işte. Allah'a Allah Sağ tutuyor, caz Arkadaşları tabi gelecek. E, alkol de alan oluyor. Onlara sebeb oluyor. E, kadın, kız geliyor. Yarı oluyor bunlar da. Bir arada oluyor bunlar. E, ne oluyor? Bir yürüm bir kaba, suç oluşuyor. Allah katında. Bu. Çok büyük günah. Bir günah. Bir kimse bir ibadeti farz ibadetleri nafir ayrı kendi kılsatına ol yaparsa tabi sahibi daha zor muhteremler. Ama bir farz ibadeti mesela beş vakit namaz cemaat kılsa ne oluyor yirmi katlıyor bakınız. Günah da bunun gibi bir kimse kendi kendine günah işlerse Günah onda sınır oluyor böyle. Ama günah işlemek için toplasın milleti başına, toplusu olarak, topluca Allah'ı hissetmek niti bir yere gelirlerse, bu günah çok böyle katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Tabi en büyük katlanıyor oluyor, bunu terdip edene ona gidiyor Allah korusun. Bunun altından çıkılmaz. Bu asker eğlencesi alkolü taba alınıyor, sazlar, cazlar, kanlar, kızlar, oyla, şunlar, bunlar, haramla başlıyor. Yani şeytani oluyor bu. Onu Allah yardım eder mi? Etmez. Eder mi? O Allah dinlemiyor ki. Allah iste ne diyor? Allah buna yardım eder, etmez. İşte ne gerekiyor önce? iki rekat sefer namazı kıma gerekiyor. Her zaman bu lazım her Müslümana. Yola çıkarken, uzun yolda, iki sefer namazı kılmak. Yani yapacağı işe, yolculuğuna, namaz ile başlamak. Sonra evden çıkış şimdi. Nasıl çıkacak? Hadis-i Şerif yerine, Ebu Davut Tirmizi'de, men kalize harece min beytihi, bu yüze mazretleri, bir kimse evinde çıkarken şunu söylerse şimdi namazı kılığı tabi helallaştı, görüştü, sarıldı Carwyn. evine çıkacak. Evinde çıkarken şunu okursa bu da her zaman geçerli. Her seferde geçerli bu da. Bismillahi tevekkülü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah kısa Bismillahi tevekkeltü alallah. Tekrar diyorum gene. Bismillahi tevekkeltü alallah. Vela havle vela kuvvete illa billah. Bir insan evinde çıkarken her gün, her zaman ama, arabini zamanda insan okursa bunu ne olur? Anlamını vereceğim şimdi. Yükalüllehü O Derin ki o kimseye, kim diyor? Melek diyor. Hüdite ve küfite ve vukite üç şey bahsediyor burada. Hüdite, hidayet olundur hatırlarsın. Hidayet olundur. Ne hidayet? Artık sen doğru yoldasın. doğru yoldasın. Ve küfite her türlü senin ihtiyacın karşılandı artık. Manevi olarak, maddi olarak. Ve vukite ve koruma altına alındın koruma afranlar. Allah razı onlar kuran Ve tenha anü şeytanı, şeytan ondan kaçar. O kimse kulamadı. Bakın. Bak çok kısa değil mi? Yani bunu işte ezberle bunu inşallah her zaman. Her zaman böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Anlamıyor bunu şimdi ona geçelim. Bismillah Bismillah. Bir Besme'nin anlamı çok geniş. Yani bilimsel olarak çok ama geniş. Bu aslında İsmullahdır böyle. Bu ne bir B, bademimiz B geliyor böyle. Bu B ne işindir? Yani bütün mesela bede B'de. Ne var B'de? İdisak işindeydi olarak İdisak böyle. Bu B'nin bir mütalikki var. Bağ oldu kelime var. Bir insan yemek yiyecek. O zaman ne oluyor? Akülü Bismillah anlamına geliyor. Allah adıyla yorum. Su içecek. Bismillah. Allah adıyla su içiyorum. Evden çıkıyor. Allah adıyla evden çıkıyorum. Yani kulu ne yaparsa eğer besmele söylerse kulu her şey yapmış oluyor. Bir Salihye kadın varmış. Salihye kadın varmış. Bu kadın dilinde hep bismillah bismillah ne yaparsa. oturuyor bismillahir rahim, kalk bismillahir rahim, hep besmele besmele besmele besmele. tabi güzel bir şey ama karısı kızıyor bana şimdi. Ya bunun sırası var diye. Besmele beş olurum böyle diyor. Her zaman olurum böyle diyor. tabi kadın o yoluna devam ediyor. Bir akşam kolesi diyor ki bana beğendim biraz paralar var diyor. Eski paralar tabi altın veya gümüş. Kağıt yok beşten paralar. Ya altın ya gümüş. Altın paraların adı o zaman dinar. Gümüş paralarının adı dinar. Yani 10 dinar gümüş parası bir altına eşitti. Değerdi o zamanlar. Yine o zamanlar para keseye konulmuş. Örmek eseler ya dikişime bezen dikişkiler geldi örmek eseler kesme konurmuş. ki kurası hanımına bu para diyor ben sana teslim edeyim. Ben yarın inşallah uzak bir sefere gideceğim. Orada belki fazla kalacağım. Bu para sen diyor bir güzel gire sakla sana ematirim bunu buna. Hemen kadın istimal rahim oluyor. İstimal rahim kalkıyor. Sandım açtı bismillah rahim, ana ta çıkıyor bismillah rahim, ana ta kuyu bismillah, kilde açıyor bismillah, sandın kapağı açıyor bismillah, paraya kuyu bismillah, kapı bismillah, kilti bismillah, hep bismillah bismillah. Böyle de gülüyor. Sen diyor bismillah, bakam da, bak ben niye um, um yapacağım mesela bakalım. Kadın yürürken kalkıyor şimdi bunun koyası. Alıyor o kesiyi, parayı altını oradan. Sanıtan, bunların paşisinde bir kuyu varmış. Ama kuyu derin bir kuyu değilmiş hele, yani. sıvı bir kuyuymuş hele, küçük bir kuyu varmış paşilerinde. Gidiyor buna bu kuyu ateşi bu? Yani para kaymaz oraya. Tabii altta bir şey olmaz. E şimdi sabah oluyor, kahvaltı etmiş, sabah bir şey ortaya çıkmış tabi, sabah Diyor ki hanımına, ben de yani neden vazgeçtim diyor, vazgeçtim sopra bana getir de ekranım olur bana. Hemen kadar istimaa rahim kalkıyor. Anahtarı bismillah, sandıkla key bismillah, kapı aç bismillah. Elini sokuyor istimaa rahim diyor. Eli ki eline kese geliyor. Ama sokuyor kesiden. Sokuyor sofiye. Karışa anan olmazsam veli gel. Ne gelmiş? O zaman adam diyor ki sen ananlı yolun sen de ol böyle diyor. Sen buna şakma veli. Bakalım da. Bismillah, Allah adına. Allah'ın adı ile. Allah'ın adı ile. Mesela bir vilayete bir vali geliyor. Bütün vilayete sözü geçiyor. dairesinin başkanı. Neden? Hükmü adına geliyor ama. O vali emekli olsa, oraya girse ne olur? Kimse dinlemez ama. Aynı insan. Aynı insan böyle valilik yapmış. Emekli olmuş. Emekli yani valik yaptığı o vilayete gitse sodan kimse o vali oraya git oraya, kimseye bakmamalar. Neden? O zaman kendi adına geliyor, kana böyle. Demek ki ne var Basmaya Allah adına. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla burada B harfinde harfi şer deniyor buna. Onun için bu bir okunuyor. Bismi diye hisse okunuyor burada. Bir de burada mütalika vardı. Ahrucu. Gizli olur bu. Yani Allah adıyla çıkırım evimden. Bir. İkincisi, tevekkeltü alallah. Tevekkel, tevekkül ettim. Tevekkül, vekil etme. Her işine vekil etme, güvenme. Alallah. Alallah. Allah tebrik ettim, Allah'a güvendim. Allah'a güveniyorum. Yani. Allah güveniyorum. Başka insan kime güvenebilir ki Allah'tan başka? Kim insan güvenebilir ki? İnsan kendisi üst makamda olsa ya da yakın üst makamda olsa ona güvenebilir mi? Bir noktaya kadar, belli bir çizgiye kadar. Gemiye bindi, e, okyanusta gidecek mesela. Okyanusta muazzam dev dalgalar gemi beşi gibi sallıyorlar. Battı batacak gemi. Fırtına, muazzam koptu, kıyamet kopuyor okyanusta. Gemi baktı batacak. Kim yalvaroğunda insan? Babası ulaşan bakar olsa ne yapar ona? Yapar da muhtemelen. Havadayız. uçağımızda havadayız. Hava boşuna geldi. Havada uçak sarsıyor bazen. Abi uçak sarsı marstı uçak bir senedir falan böyle havada. Şimdi ne yapar orada? Hava, bir şey olsun hiç böyle. Kime güvenirse orada? Allah-u Teala'ya. Ne anlama geliyor bu? Yani Allah-u Teala'nın Mevlamızın her şeye gücü yetiyor. Bu anlama geliyor. <gülüyor> Babasına güvenemez. Babası aşağıda Havalimanı müdürü de olsa aşağıda güvenemez. Tamam, havalimanı müdürü uçak gelirse indirecek aşağıya kuleden. Gelirse ama oraya. Ama gelen mesle düşerse ne olacak? Bir şey yapayım. Radarda görüyorlar uçağı. Uçağı görüyorlar ama elde bir şey gelmiyor. Elde bir şey gelmiyor. Tevekkül anlamı şu. Yani tevekkülde Gerçek tevekküllü ama. Yani bir insan anlamını bilerek kul Allah'a tevekkül ederse anlamı şu oluyor. Allah Tanrı Mevlam'ın her şeye gücü gidiyor. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şey işitiyor. Uçakta dua ediyor. Ama Allah'ım sen bize yardım et. Uçakta. Neye dua ediyor? Biliyor ki Allah bunu işitiyor anlattı e, Göçük altında kalıyorlar madenlerde. Orada kalıyorlar. Kimi yalıyorlar burada? Allah yalıyorlar. Yani neden? Demek ki o andaki kul biliyor ki deprem oluyor. Kul kimi Allah yalıyorlar. Allah yalıyorlar. Neden? Kul biliyor ki Allah Rabbul Alemin. Yani bütün alemlerin tek hakimi egemeni Mevla. Onun hükmü geçer. Onun dileği olur. Her şeyi bilir, her şey gücü yeter mevlamızı. Bismillahi, Allah adıyla çıkıyorum. Allah çıkıyorum, tevekkeltu alallah, yani Allah'a tevekkül ettim, ona güvendim. Vela havle, bende havl yoktur. Havl, günahtan, kötü kaçınabilmek. Helaketen kaçabilmek. Vela kuvvete bir şey yapabilmek bunu yapamam billah billah ancak Allah'ın yardımı ile yaparım Allah yardım ederse o zaman yaparım Allah yardım etmese kul ne yapıyor kul bir sigarayı bırakamıyor bak i̇şte, la havle bu la havle bu gözünü yapamıyorum yani bir kızdan kaçamıyorum kul mi, ne yapıyor Sigaranın zarını biliyor mu? Biliyor. Ağlasını biliyor. Her şeyini biliyor. Zarını da görüyor. Da görüyor. Küçük bir şey böyle. Küçük bir şey böyle. Pis bir şey yenen böyle. Pis bir şey böyle. tütün var ya, tütün götürenler hayvan yemiyor bunu, yemiyor. Hayvan yemiyor bunu. At hayvan yemiyor tütün hayvan böylece. O otu, hayvan yemiyor tütünü böylece. Pis bir şey böylece. Amına abi kızım, ağzını alıp, dona alıp öpüyorum, seviyorum sigarayı böylece bırak bunu, ne diyor bırakamıyorum la <gülüyor> havle yani Allah anlatmese, kul bir sigarayı bırakamaz alkolü bırakamaz gözünü haramdan sakınamaz sakınamam İnsan bir felaketten kaçamaz, kaçamaz arabalasın e, abi bir daldın uykuya e ben damadım. Karşıkı dalar, Karşıkı dalar, i̇şte. karşı alkolü olabilir. Uyuşçu olabilir. Karşıkı alabilir. Yani efendim işte ben direkstürmenin kuvveti de ben çok tedbir hareket ederim. Böyle şöyle yaparım. Böyle yaparım. Sağlam. Yok. Neden? Çünkü sen ne kadar bilinçlik bulunsan bile arabanı her şeyi özellikle dikkat etsene olur. Karşıkı yeri sen çarpar böyle. Göre göre böyle, göre göre. Kamyon koyu kamyon, önünü keser, çarpar böyle. Buyur arabada, bir şehri değiştir önünde, otomanda bile. Ara bir adam anı bir şehri, şehri kır arabayı, kesti, yanışta bu tane böyle. İşte. Bak, bu nedir? La havle, arabaya bindik, la havle bak, la havle. Ve kuvvete. Bir şey yapmaya gücümüz yetmez ama. Yani şöyle yaparım, böyle yaparım. Koymaktaydı. İlla billa, ancak Allah'ın yardımıyla yapar. İşte bir kimse evden çıkarken, özellikle böyle bir eden bir genç de evden çıkarken namaz kıldıktan sonra sağ yana çıkmak sünnettir evden çıkarken sağ yanda. Sünnettir. Eve girişte yine sağa dönmek sünnettir. eve girişte de. Camiye girerken yine sağa dönmek sünnettir. Çıkarken Sol ayak kalacak Camide böyle. Çıkarken böyle. Dedim, Sağ camide kalacak. Çünkü dışarıdan içeşi daha hayırlı. Yani bir yere girerken girdiğimiz yer bulunduğum daha hayırlıysa, orası sol ayakta girilir. Eğer bulunduğumuz yer daha hayırlıysa, orası sol ayakta girilir. Mesela tuvalet. Tuvalete gireceğiz. Nedir? Tuvaleti daha hayırlı. Tuvalet tabii pis değilse tabii ne olur tuvalete da sağa gir itibaretle böyle çıkışta sağa çıkılır derim böyle dahil onlar böyle camiye girerken sağa girilir çıkışta sola çıkılır çünkü cami dışarıdan tabii daha ayrı Yukalelehü o kimseye deniyor bunu okuyunca okuyunca bir melek diyor. -di -te. Korkma korkma. Hidayet olundun. Artık Allah yolundasın, Doğru yoldasın. Böyle. Melek bunu müjde verirken sen ne? Yani kifayet olundun artık böyle. İhtiyazdan karşılanır. Kifayet olundun. Ve vukirte yükaye olundun. Her şeyden korunma altına alındın. Ve tenha anüş şeytanı şeytandan kaçıyor, uzaklaşıyor. Neden kaçıyor? Bundan bana fayda yok diye böyle. Bundan bana fayda yok böyle diye. Yani o melun şeytan çok akıllı, çok inişti ama. Boşla uğraşmıyor, boş vermiyor kendisini. Bunu okuyunca ne yapıyor bak? Ve tenahâ. tenaha böyle yani uzaklaşıyor, yavaş uzaklaşıyor ondan böylece. şey bir bakıyor ona böylece. Tabi şeytan melekleri görüyor. Oradaki manevi durumu görüyor. Bakıyor bu doğru ulaştırıldı koruma altına alındı. ihtiyaçla gideriyor bunun. Ben bir şey yapamıyor bana. Ne yapayım ona diyor? Başkasına bulayım diyor. Başkasına gidiyor seferde. Boştur mu de onunla uğraşmıyor. Zâd Ebu Davud Ebu Davud diye Hazreti kitabının da bu alşerin sonunda bir daha var. Feykulu yani şeytane O zaman şeytan değil. diyor ki bir şeytan ahara öbür şeytana Her insanın bir şeytanı var. Her insanın bir şeytanı var. Sordu sahabeler Peygamber Aleyhisselatörü'ne Ya Resulallah senin şeytanın var mı? Sahabeler, Var. Var Var ama Esreme şeytani dedi. Benim şeytanım bana teslim oldu. Oğraşma benimle ama. Bir şey yapamayacağın için boyunca diş şey teslim ol bana herkesin bir şeytanı var. Eğer kimse Allah korusun şeytanı yolda ise aptal yok ama harama gidiyorsa onun şeytanı çok keyifli ooo, onun şeytanı çok keyif, yok ama ense yapar böyle ooo, ne kadar rahat görsem böyle o kadar rahattır böyle Böyle İki arkadaş varmışlar. İki arkadaş. İkisi Müslüman, genç. Bunlar böyle. Bunun tabi şeytanları da var böyle. Bunlar devamlı bir yerde olduğu için şeytanı da devamlı bir beraberler. İkisinin şeytanı da beraberler. Birbirine yardım ediyorlar birbirlerine bunlar böyle. Ama da bir şey yapamıyorlar bunlara. Derken bu gencin biri hastaya birdenbire rahmet oluyor ölüyor ölünce bu şeytan gidiyor şimdi iblis alanın başlarında o bir adada dur dur. denizde ada vardır orada dur iblis başları o iblise gidiyor şimdi adaya gidiyor şeytan İşte efendim işte beni görevli verdiğin kişi öldü nasıl öldü tabi bunu büküyor görev yapamadı yani böyle mahcup oldu yani şuna karşı böyle Efendim işte okuyor okuyor. Allah diye diye böyle. kelime şahit getire getire böyle. Böyle öldü. Yapamadın bir şey sana böyle. Yazık olsun sana ben Tüm sana falan. Azırıyor tam bunu böyle. Azırıyor bunun Bunu bu defa başka bir de verir şeyden. Boşturmuş mı öyle Şimdi sen bakalım diyor. O kimseye gidiyor. Şeytan şey bunda canı yandı burada. Bir şey yapamadı buna. Ona gidip bakıyor. Namaz geliyor, hiç namazı ediksi yok hiç. Allah iyi böyle olsa bu iyi böyle. vakıf. Ben rahat mı ya, ben rahatım verdi ya. Hakikaten kınmıyor bende. Öyle oldu İkindi gündür namaz kınmıyor bu. Aptal namaz yok. kumarlık gidiyor. işki oraya buraya gidiyor. O şeyden rahat ne bende, gayet rahat şeyden şimdi Eski yapmış çok rahat, keyifli. Ardından birkaç yıl geçiyor, eski şeytan arkadaşla görüşüyor bu. İki arkadaşımla beraber ya. İki arkadaşla böyle. Bu şeytan ne yapıyor şimdi? Eski şeytan arkadaşını görüyor. O ölmemiş o öbür genç. Tekrar genç. Onu görüyor. Tabi zayıf. Şimdi karşılaşıyorlar. O zayıf olan şeytan bu ensi yapan şeytan tanıyamıyor. Bakıyor bakıyor. Cık, tanıyamıyor. Bambaşka bir şekilde. Tanımadın beni? Tanıyamadım. Ben filan kimseyim. Öyle mi? Ya ne olursa böyle of çok rahatsız diyor. Çok çok rahatsızım ben diyor. Ezon diyor namaz duymaz diyor. Namaza kalkmaz diyor böyle. Abdest yok. Şunlar yok. bunlar yer içer diye böyle boş konuş, devril yapar, her şey yapar böyle diyor. Şimdi bir insan yemek yerken besme çekmedi mi? Şeytan rahat diyor o zaman. Sen yat ev şeytan böyle. böyle. Besme çektin mi? şeytan yemi aç kalıyor. Su içerken besme çekmedin mi? Ondan şeytan yiyor. Bunlar. Peki şeytanımızı görür mü? şeytan yedin acaba? Hmm. göremeyiz. Ama yiyor. Hadişleri var. Şeytan yiyor bundan. Nasıl yiyor şeytan bundan? Şeytanlar çok şeffaf oldu. Olduğu için. Onların hırkatındaki tıynet yani çamur şey ondan ısıdan yaratılır. Enerjiden yaratılır bunlar böyle. Onlar da katılıyor onların bedenlerinde. Şeffaf kaybı bunlar böyle. Havudun hafiftir, renksizdir. Onun için bunlar, şeytanlar. Ne yapar şeytan? Şeytan bizim gibi lokma lokma yemez. Yani böyle. Yeme böyle, kaşıkla yemez böyle. Elmayı, portakalı, böyle lokumla şunu, bunu böyle, tamam yemez böyle. Peki ne yapar? Gıdanın özünü olur bereketini alıyor. Yani. Onun bereketini yiyor. Bereket nedir? Bereketi. Lazım gelen vitamina var ya, mineraller, şunlar, bunlar, proteinler, gıdalarda onları alıyor. Pasak oluyor bizlere evvelce. Hadis-i Şevre Aleyhisselam'ın şeytanı yiyemeyen bereketini alır. Bereketini alır böyle. Lazım gelen gıdayı alır böyle. Vitamini alır, pürtünü alır, alır, alır onları, onları alır. görünmez bunlara. Şeytan kuvvetini bu şekilde. Şimdi ne diyor şeytan şeytana? Şimdi i̇ki arkadaşlar böyle. Şeytanlar da var. Şimdi birinin Şeytanın sayıldık insan Müslüman ne çıkıyor? Bunu okudu ama, Bismillah, ben bunu okudumunu. Büyük öbür şeytana buna şimdi işin işte ahire kafelek Ne yapacaksın ki? Birleşildiğin kadı Hüdye, Üküfiye ve bu Elden ne gelir ki şimdi böyle? Muashle bırak istsin ni Öbürü orasıyla ne bir şey yapmam derken böylece. Ama bir kimse. Evne çıkarken bismillah tebekke Allah'la okunmuşsa ne diyor şeytan biri öbür şeytana artık sen bunu bir şey yapmasın dedi. Elin şeytanla bana. Bu korumakta girdi böyle Bazı kısa şeyler Allah katında çok ama değerli oluyor muhtemelen. Kısa şeylere böyle kısa okunması ama Allah katında almamı çok geniş. Bir insanın duasının kovulması için ne gerekiyor? O kimsenin de teklif sahib olması gerekiyor. Yani şimdi. Aynı bunu, aynen bunu sabanmazan kalkmadı, abdiz olmadı, namazını kılmadı, gözleri şişmiş, baş ağrıyor, Kalk, kalkma sabah namazına. bunu okursa ne olur? O bundan fazla yararlanamaz. Ama boşa gitmez tamamen tabi. Fazla bundan yararlanamaz. Denedir. Ancak Mevlam kimden kabul eder? Müttekilerden. Minel müttekin. Allah'ın duasını daha çabuk kabul eder. Böyle. Nedir mütteki? Allah'tan korkanlar ya da sakınanlar. Şimdi bu duada iki şey var böyle. Biri tevekkül bir de havkale deniyor bunla. havkale. Tevekkül. Mevlamize buyuruyor talak üçte ve men bir kimse yetevekke alellahi Allah tevekkül ederse fehüve hasbüh Allah kuluna Yeter. Yeter mi yeter mi? Allah kullar yeter bak. Yani biz Allah Teala'ya bir kimse tam böyle tevekkü ederse Allah kullar yeter. Evrenin bir şey ama bir insanda bir işi var. O insan da gönlünü Allah çevirir Allah kullar gö gönlünü çevirir ona. Abdülkadir Genel var da büyük evlullah, Gavuzil Azam deniyor. Elbette kendisi ondan sonra işi gelmemiş dünyaya böyle bir evlullah. Abi gün gelenezler. Gelen memleketi köyün ismi yani. Orada kendisi. Bu küçük yaşında babanın yetim kalmış küçük yaşında. Annesi annesi tabii Salih kadın annesi de. Kadın Saliye kadın. Kadir ve bunun bir abisi varmış. İki erkek kardeş bunlar. Anneci duk kalmış Baba ölmüş. Bunlara bakıyor. Kadir hafızlık yerine veriyor. Yedi yaşında hafızı bitiriyor bu. Hafız yedi yaşında. Nasıl bitiriyor ama? Yani o tursu üç dokusu hem Bakmadan böyle. O kadar sağlam bir hafız. Ne sağlam vereceğim diteriyor. Arapça konuşmaya başlıyor ben biraz erken. Köyde yaşıyor bunlar. Köy hoca diyor ki bir gün buna yavrum Abdülkadir artık ben seni okutamayacağım. Dedim hocam yavrum sen beni geçtin diyor ona ben. beni geçti yavrum diyor. Ben sana bilgimi aktardım, verdim. Ama ben sana anlatırken bunları şu unuttum gelamadım. Toparlayamadım kafamı diyor. Ama senin kafam hepsi yazılıyor bunlar diyor. Sen ben yavrum geçtin diyor, artık ben seni okutamayacağım artık, yeter bu kadar ben yaptım sana diyor. Eve gidiyor ağlayarak, ama konuşamıyor, yüzü muazzam, yanmış, ateş gibi yüzü, gözleri şişmiş, eve geliyor. Anneciğe hemen, Salih Hanım tabi, muhterem muhterem hanım tabi, yavrum ne oldu Abdülkadir'im, sana ne yavrum söyle konuşalım. Yavrum söyle, su döküyor yüzüne böyle, yüzü döküyor yüzüne yüz, yüz falan. Biraz seninle diyor. Ne oldu yavrum? Hocam beni artık okutmayacak. Niye okutmuyor yavrum? Bir suçun bir şey ama yok. İşte artık fazla bir şey bana veremeyecekmiş. E yavrum madem hocam böyle bir karar vermiş senin hakkında, böyle bir hocam böyle görüşü var, o zaman yeter oğlum sen bildiğini bak, hafız-ı oldun. Arapça şey yapıyor okudun, yeter bunlar sana. E normalde yeter. Ama ona yetmiyor. Yetmiyor muhtemelenler. Maneviyatta bir insanın ruhu açık olur mu? Doymaz mı? Doymaz. Doymaz muhtemelenler. Buna bir örnek vermemiz inşallah. Sıra geçelim konuya. Bir gün Koyan'daki Mevlana Cihayet'in hazretleri medreseden çıkmış, evine gidiyor. Yalnız tayyada filan var. Henüz daha keşi açmamış. Yani Aşk halinde, tamamen gönlü Mevla'ya yönelmiş, tek halinde. Ama keşif, ne demek keşif? Manevi halleri görememe, oraya gelmemiş henüz daha. Giderken yolda karşısına Şems-i Tebrizi Hazretleri, yani Tebrizi Şems, demem yani bir zat o keşf aşık kendisinin karşısına çıkıyor. Diyor ki Mevlanaya sana diye bir soru sorabeyim yolda. ve sor. Demiş ki diyor Allah'ın Resulü ve Peygamber Allah'ım seni bilemedim. Hakkı seni bilemedim. Böylemiş Allah'ın Resulü diyor. Hatim i Enbiya diyor. Buna karşı diyor o Peygamber Ümmet'e olan biraz bir İslam de Arap Tüke artık bildim Allah'ım yeter artık nasıl çelişki babında böyle diyor bir Hatem'in Enbiya peygamberlerin peygamberi ya Rabbi hakkı bilemedim diyor bilemedim daha diyor, böyle diyor. öbürü Arif Türkiye artık bildim tamam bildiğim yetti at artık diyor. nasıl oluyor bu bakın böyle cevap şu Beyaz veya biz Hazretleri'nin darci küçük kabı küçük kalp daha küçük Mali bir geldi kendisine marifetullah böyle. O mevla marifetullah kalmaya geldi doldu böyle. Biraz da işte kaldıramayacak yanacak çatlayacak böyle. Çıllayacak da kaldıramayacak böyle. Ama diyor hatim bir peygamızın diye gönlü diyor arştan çok da çok da geniş ama diye böyle. Her an her saniye onun gönlüne marifetullah geliyor böyle. Makam artıyor, artıyor, artıyor, artıyor. Ama o kadar geniş gidiyor, o kadar geniş gidiyor. Daha bilemem daha ver diye, daha ver diye işte İşte muhteremler demek ki böyle, marifetullah böyle herkesin tabi kabahirığı. İlim de böyle, amel de böyle. Öyle insan var 5 yaki damazını kıldı mı yeter tamam yeter bu. İleri gitme fazla yarar. Ona yetiyor. Öbürüne yetmez. Böyle. Biri 5 yaki damazını kılar ama bilinçsiz kılar. Bilinçsiz kılar böyle. Fıkıh bilmez. Fardı bilmez. Vaci bilmez. Sühreti bilmez. Sevi bilmez. Yanlışlığı bilmez. Acele eder. Kıraatını acele eder. Kıraatı kütür baştan sağma. Öbürü böyle namaz kalsa teyberler, eyvah bu namazı olmadılar. Yani maneviyat insana göre değişiyor. İşte Abdülkade denilen çocukta o çocuk tabii kendisi onda annesi yavrum yeter işte yavrum diye, Bak havuzu kelam oldun yavrum diye. Bak araçla okudum şu kadar diye. Yeter yavrum sana diye, Anne doyamadım ki ama daha ben Rabbim bilemedim doyamadım daha diyor. İstiyor. Öne kere maddi olarak şurada öne firengele bir çülük. İştah açıyor mu? İştah açıyor. İşte asıl yavrum Ya bunu annesi ağzına götürür zorla. O da ağzına götürür. Çocuk ağzından bari onu yeme uğraştır uğraşı. Bu, bu, bu sefer kusma kalkar, atma aşk kalkar. Almayım bile kabul etmekten. Kabul etmez kardeşim. Ama onun karısı vardır. Aynen abançıklıklarıdır. O da ne yapar? Onu da bana ver, da bana verdi. onu bana ver böyle. Yedimi yutturayım, yutay böyle. Hemen ağzına sindir bak. Demek ki maddede böyle, anayette de bunun gibi muhtemelen böyle. Yani insan kendine bakacağız, kendimize bakalım böyle. Eğer manevata doyumsuzsak, Allah şükür edelim, bu güzel bir şey yani böyle. Demek nedir bu? Manevi iştahımız var o yolda eğer maneviyatta doyumsuz değilse, ama İslam yeter, boş yere gitme dersen, bu iyiydi, tehlikeli muhtemelen. Doyumsuz olmak maneviyatta haberi. Şimdi, diyor ki, annesi, yavrum diyor, tamam diyor, artık ağlamayızsa bırak yavrumu Abdülkadir'e, bırak ağlamayı, namazını kıl diyor, bak diyor işte, tarlamız var diyor, öküzümüz var diyor, hayvanım var diyor, buna bakalım diyor, yeter diyor. Annesini üzmek istemiyor ama. İstemiyor. Ağzını görmesin dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarıda bakıyor. Bahçelerinde bir inek. Otluymuş bahçede. Bağlamış bir ipe bağlamış. otlamış orada. Otluymuş yapan otları. İnek orada. Bu çocuk ineğe bakıyor. böyle Ağzını dolduğa doldura böyle. O ota alıyor böyle. işte alıyor böyle. Onu iyi yiyor böyle. Koşa gidiyor. inen böyle boynuna sarılıyor. Ne mutlu sana. Sen bunun için yaratıldın. Sen yaratılan haydi yaşıyorsun. Ama ben dünya için yaratıldım. Ahura git, tarlaya git, şuraya git diyor. Üç günde koş gel böyle diyor. Sonuç diyor. Sıfıra sıfır sıfır böyle diyor. Azal geldi anda diyor. Her şey sıfırlıyor böyle diyor. Ben bunun yaratıldım. Ben Mevlamı bilemiyorum daha ben bu ilmi daha alamadım da ağlıyor o aynı annesi dışarı çıkmış böyle gizlice bakıyor yavrusunun böyle de ağladığını görünce işleyen tabi gönlüne artık gelir ki ben bu izin vereyim ne izin verecek yani okumaya gülbede gidecek gel yavrum Abdülkadir gel yavrum diyor izin veriyorum diyor senin razıyım yavrum diyor seni ben göndereceğim diyor o güncan uyumuyor, oğluna rastlantı ediyor, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Diyor ki bak yorum Abdülkadir, gelip de gelmemek var, gelip görmemek var diyor. E, sana tabii güvete para lazım diyor. Babandan 46 miras kaldı bana, para olarak. 86 numara para kaldı diyor. 86 lira, bana miras kaldı diyor. Ben istemiyorum diyor. Senin, kırk senin, kırı abiğim verdi. 46 altı sana vereceğim diyor. Ama diyor hırkana diyor, işte asır yapacağım diyor. İçine dikeceğim bunları böyle. Teker teker böyle daire şeklinde böyle. Ne zaman para lazım oluyor? biri Birini alırsın diyor. Oradan diye, diyor. harcasın diyor. Bitti mi birini böyle diyor. Ve tabi oturuyorlar. Ağlaşıyorlar. ibadet ediyorlar böyle. Kalınca sabahtan bir de tavuk pişiriyor. Güzel kızartıyor. Ateşi falan böyle. Olduğunu köyün çıkarıyor. Tekrar sarılıyorlar. Yavrum ben sen böyle olduğunu biliyordum diye böyle biliyordum bir diyor. Ramazan da diyor, sen sabahın hamileyken Ramazan da, senin Allah aldan duydun beni duydun diyor karımda diyor böyle Sana hamileydim. Sen hamileydin, senin yavrum diyor karımda diyor, bir Ramazan gecesiydi. diyor. de kalabilirsi bekliyor olabilir böyle diyor baya. Şey diyor. Oturuyken baktım diyor karımdan diyor, sen diyor. Allah, Allah, üçte Allah, üçte Allah demişti de böyle. Üçte Allah ne sen böyle diyor. O anda bilim ki diyor, sen ileride senin önün açık maneviyata verdi. bilmiyorum yavrum diyor. Her Bunu gönderiyor. Gidiyor kasabaya gidiyor. O zaman da ilim mevkudu Bağdat. Yani Abbasi'den döneminde ilim mevkudu Bağdat, Bağdat'a gidecek. Kasabaya gidiyor, ne bekliyor? Deve konvoyu, kervan beklişini vardı böyle. Tabi gidiyorum başına. Kerem geliyor, gidiyor Kerem başına. Amca, ne götürür müsün Badata? Bakıyor, e, ufak çocuk. Kimler zayıfmışlar? Ya müsir eder mi kaşın yoksa? Eder mi kaçıyor acaba? Yok. Annem bana izin verdi. Annem herhalde kaldım. Annem izin verdi. Ben de Badat okuma gideceğim. Peki okuma bir şey biliyor musun diyor. E, Konağa girip hafızım, ezberim var. Oku bak hep şuradan, buradan. Hep okuyor. Bakıyor, çocuk dürüst bir çocuk böyle. böyle inanıyor ki, kaçmadığına götürürüz diye böyle. Gidiyorlar. Bazı ormanlarına gelince o dönemde eşkiye varmış. Yol kesiciler. Hemen eşkiyalar buna bir baskın yapıyorlar. Durun bakalım, çekilerek kılıçları. Durun bakalım. Tamam, duruyor İn aşağıya. Yani bunları. bunlar. Bunları tek sefer yapıyorlar. Eşveren bir kısmı dedi ki malları alıyor. Bir de geliyor tek insana bütün arıyor. Para alıyor, ne varsa ev işi yapacaksın. Arıyor. Halbuki kader sıra geliyor. Sen bir bakıyor yukarıdan bakıyor. Eee zayıfmayım, üçlük. Tamam para olur mu? Almasınlar böyle. Ama bir soruyla olsun ne böyle. Senin paran var mı diyor? Var. Ne kadar diyor? Kırk altını var diyor. Kırk altını deyince kırk çok büyük paraymış. Yani sanki Allah'a düşsün gibi böyle kızıyor. Yalan söylüyor ben. En tersine böyle bir vur, hafif vuruyor. Ama şu boş bundan için yere düşüyor şu lütfen Yere düşüyor böyle. Yere düşüyor. Tabii gene kalkıyor baya. Ama ne oluyor o anda? Ne oluyor? Allah'a şey görüyor bilmiyorlar. Ne oluyor o anda? Eşkıya başı Atı üzerinde bunları kontrol ediyor böyle. İdare ediyor bunları. Yönetiyor bunları. Eşkı atı üzerinde böyle. Bunu görüyor. Abdülkadir o eşkıya bir en testine vurup sanki kendi yavrusuna vurmuş gibi iç yanıyor onda. Canı sıkıldı. Üzülüyor. Gel bakayım diyor mu? çağırıyor. Vuranı çağır. Gel bakayım buraya. Geliyor. Niye uçuruyor vurdun sen? <gülüyor> Efendim de yalan, yalan söyledi. Ne dedi? E altını varmış diyor. Şimdi al gel bakalım buraya. Al gel çocuğu. Atta iniyor. Yavrum ismini senin? Abil Kadir. Nereye geliyorsun? Geylan'dan geliyorum. Nereye gitsin? Bağdata Ne Okuma gidiyorum. Peki param var mı yavrum? Var. Ne kadar paranın? Kırk altının var. Nerede bunlar? Anne bıraktığı bunları bir gösteriye böylece. Şöyle bir kılın bakıyor böyle. Gerçekten halka halka dikilmiş böylece. İlk eşkıya başlıyor. Bak yavrum. Biz eşkıyayız. Yani canavarız. Bizim olmaz mı hamad bizde? Ne iş sen bunu bize? Alacağım onların. Ne işi olacak bunların? Ne sosyalinin? Hangisi ona güveniyor ki diye. Allah güvenir o Allah bana yeter. Allah güvenirler ben, diye. Benim Allah'a ne yeter mi amca da? Deyince eşkıyabaşı onda kalbinde vuruyor bir Allah yeter deyince başlıyor. Bütün değişim oluyor kendisinde. Değişim kendisinde. Arkadaşlar gene bakalım diyor. eşker çağırıyor. Oturun bakalım, oturun olur. Ben diyor şu ana tevbe ediyorum, bu bırakırım böyle diyor. diyor. İsteyim ne haber gelsin diyor. İsteyim yapsın böyle diyor. Diyor ki yolculara da tek alsın malını, parasını yolda gidiniz. Demek ki bir insan Allah böyle tevekkü ederse ederse yani böyle yaşayarak ne oluyor? Eşkiye başlığını teybih etmesi orada sevap oluyor muhtemelenler. <gülüyor> Mevla bir kimse Allah'a tevkik ederse, föhü hasbü, Allah kuluna yeter. Yıldırımın Allah'ını korur, düşmandan da korur, şeytandan da korur, Cinden korur mu tamam. Velham Allah Rabbul Alemin. Yani bu alem başı boş değil. Başı boş değil. Hiç kimse işini yaparım diyemez. Herkeden gücü sınırlı. Allah'ın bir kader çizdiği, kader takdir var böyle. İnallaha belli bu emri Allah emrini yerine ulaştırıcıdır. Velhamız yani ne takdir etmişse o mutlaka olacaktır. Öyle. Annesi mesela doğumda ölür. Yani doğumda ölür muhtemelen. Ben şahsen duydum birsinden kadından akrabam yani kadın. Bana gitmişim de yakınım böyle kendisi. Kadın. Baktım o akrabam öyle bir düşünye dağmış böyle bir şey dağmış böyle şey. Ne oldu hara dedim böyle. Bir şey mi var? Azire burada misafir vardı dedi Böyle ona çok duygulandım ben dedi. Ne oldu dedim? Bir dünya savaşında Yunanistan Yunan ordusu Rum ordusu ona girmişler derler. Eski köprü var Sakarya köprüsü ahşap. O zaman askere bunu yakmışlar, yakmışlar. Köprü bir tane ne kadar varsa. ...hep kaçıyorlar böyle şimdi. Yani asker işgalerse gelmezlerden... ...hep kaçıyorlar. Gece kaçıyorlar. Genelde... ...çoğunluk kadın... ...çocuk, hasta, yaşlı. Yaşlı asker. Geç yok böyle. Ya yaş, çok yaşlı... ...hasta, çocuk, kadın. Genelde. Gece böyle kaçarlarken... ...ama nefsi nefsi ama böyle. He, aldığı şeyi almış omuzuna... ...kaçarlarken... Kadının birinin doğum sancısı başlamış. kadın doğum sancısı başlamış. Ama ana bak nefsi nefsi. Diyor ki komşu arkadaşına komşu be. Ben gidemeyeceğim diye. Siz gidiniz diyor. Ben burada kalk. Ne oldu? Doğum sancısı tuttu. Ben yürüme artık halim kalmadı. Siz gidiniz diyor böyle. Ben size bırakmam diyor. Gitsen yok mesela bırakmam diyor. Ama arkadaşıma gelebilir yani böyle. Bu durumdayken bunu komşusu arkadaşı bırakmıyor böyle. Başta bekliyor. O gecenin yarısında yolda yapıya böyle. Yapıyor. Yap, doğum yapıya Yapıyor. Doğuruyor. Tabi doğum yaptı orada ama kendi halsiz, aç zaten. Aç kalmışken yollarda, aç, bitkin, halsiz. Doğum hastalığı, doğum yapmış. O durumdayken şey bir çocuğuna bakıyor, bakıyor. Ben bu şunun ne yaparım şimdi? Babası askerli oldu böyle değil. Ben bunu nasıl taşırırım şimdi böyle diyor. Ne yaparım ben bunu diyor. Nasıl bakarım ben bunu diyor. Diyor ki arkadaşına ben bunu bırakacağım diyor. Ben bunu taşıyamayacağım diyor. Yani gücüm yok, hastayım böyle. Ancak yine zor görüyorum. Ben bunu bırakacağım bunu böyle diyor diyor ki öbürü o zaman o bana verdi elatık diyor benim olsun diyor pey al diyor tabi seviyor bu da al diyor elatık bunu böylece işte o çocuk bakın o çocuk kızmış o o çocuk büyümüş edilmiş oğlu olmuş gelini almış. gelini bir akrabaya getirmiş bakın teymer böyle Yani o savaş anında düşmandan kaçarken gece arasında. O anda doğan bir çocuk onun kaderi takdir yazılmış. Yani Yazmış Şimdi en modern bir hastanede ben yani tam terizatta hastanede doğum yapar kişi ama çocuğun kaderi yazılmış. O da mis gibi kapar. Aslında kapar. Kapa buradan böylece. Allah Teala meal her işini, takdirini yerine yani ulaştırır. Yani her insan kaderiyle doğar. Doğar. Şimdi burada bir vücudu kullanmakta şu anlama geliyor. Askere giden bir genç de ne yapacak orada? Yine orada kaderini yaşayacak. Efendim. Yani o asker ocağı başka bir alem. Şu bu diyeyim. Yani bir nerede olsa olsun her insan abici insan neyse kader yazılmış onu yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Eh Allah o razı ise, Allah kullu sevmişse, Allah kulun başına sevdirir. Allah'a Allah karşı merhamet rahmet verir. Allah iyiye düşürür. İyi komutan düşürür kişiyi, o da rahat eder o Yani ana bab şey yapamaz. Evden uğurlar. Allah'a emanet eder. Allah'a teslim eder. Dua eder. Yapamam bir şey böyle şey. Neden? Ana babanın asgari ucuna orada gücü yetmez. Oraya giremez bile. Yetkisizlik oraya girmeye bile böyle. Oraya giremez yetkisizlik oraya girmeye. Ama her yer, her yer muhtemelen böyle. Yani savaş gemisi olsun, denizaltı olsun, savaş olsun böyle. Nerede olsun Allah'ın gücü, kudreti her şey iti muhtememiydi. Yani Mevlamız'ın tabirinde onun rahat etmesi varsa nerede olsun rahat eder muhtemelenler. Öbürler şey şeker bir yandakiler belki de çıkarlar ama o kader. Her insanın kadri neyse Allah'ını ulaştırır. bir de Allah'tan korkmak yani Allah korkunmak gerekiyor nedir bu Allah'tan korkma Allah'a karşı isyan etmeme günah işlememe anlamına geliyor günah işlememe Allah'ım korku korkuyorum ama gözü haramda dili yalanda mıybette. her şey yapıyorsa bunun Allah korkusu tabi sahte yalan bir insan Allah'tan korkarsa ne olur? Ve elhamdülüyor. Ve men yettekillâhe. Bir kimse Allah'tan korkarsa. Korkarsa. Yani emrin yerine getirir. Haramdan sakınır. Güvahdan sakınır. Allah unutmaz. Ondan gafil olmaz. Yicallühü <gülüyor> mahreşen. Allah kulu mahreş verir. En dar zamanında ona bir kurtuluş verir buna. Mahrej ismi yani mekan. Çıkış yeri. Yani daralı, seyahatler biter, her şey biter. Koşular ne olsa olsun şartlar. Önemli değil Allah katında bu. Yeter ki Allah kullar razı olsun, kul tekva olsun, Allah kokusun kulun kalbinde ona Mevla ne yapıyor? Mahrej yeri, çıkış yeri kurtuluş yapıyor. Yeri. Her zaman hayatta böyle. Bir, her zaman hayatta böyle. Bir. İnsan bazen daralır, sıkılır, şu oldu, dairemeceğim gibi öyle bir hader insana gelir. Eğer kişi sab eder, şikayet etmez, kendini rahatlar korursa, bir demek kendini bakar sabrı olmuş bir ayrıntıda bulur kendisi. Yani karanlık birden gider, kul kendini ayrıntıda bulur birden. Yani bu iki, iki, dört. Yani Allah'ın bu kudret, azameti, takdiri değişmiyor bir tavsiye Ve yer zughu min hay Ve yer zughu. Allah kandırır. Nasıl hesap etmediği bir yerden, aklına gelmediği bir yerden, onlar Rabbim açar kapıları. Öbürü koşar, koşar, koşar, koşar. Aman bir balışap olamaz muhterine bu Allah'ın takdiri. Şimdi bir örnek ver lataba bazı büyük âlimler tilki yani tilki deyince akla gelir kurnaz hayvan, tilki kurnaz böyle. <gülüyor> kurnaz hayvandır tilki ama çoğu aç gezer. Karnı doymamalık tayrandır. Bir meyve kurdu ne yap? Meyve kurdu ahmaktır, Hiç yok onun böyle. Ama rızkın içerisinde, yaptığı yerden o isteğin yer ver bak. Meyve kurdu böylece. Rızık o. Yaptığı yerden elma da kirazdan işe işlen verileceği yer tahta bana demek ki mevlam kuluna razı olursa Mevlam kulla bir zaman bir çıkış yeri verir dünyada da ölürken de ölürken de artık. ölüm anında da <gülüyor> kul anlar öleceğini öl anlar onda öyanan kul bir korkar mokar ona müjde verilir efendice kabre girer Kalbi aydınlık olur muhteremem. Mahşere kalkar, yüzü nur olur, aydınlık olur böyle. Sat köprüsüne gelir, ben nur verir, oradan geçer, ciğerde kavuşur muhterem. Ama bunun başı nedir? Allah korkusu. Korkusu. Bir kim Allah'a korkarsa ne olur muhteremler? Önce namazı başka olur bakınız. Namazı başka olur namazı. böyle. Bu namazla ölçü namaz. Namaz böyle şey. yani Kul eğer namaz kılarken mesela iki dört ekağı kişi bu namazın başıyla sonu arasında eğer ki nerede olduğunu farkında değil gafetik yapıyorsa bu biraz tabi tehlikeli muhtemelen Çünkü namazın şartları var. Nedir bunlar? Mesela hadresden taharet abdız almak nedir şart namazın şartları namaz kıldığı sürece o şart devam edecek abdız almak şart aldın boz alır, olur mu olmaz namazın şartı bu yani namazdaki abdestin vardı namazın sonuna kadar boşa bulunacak aldın abdestini ama namazın bozuldu. Namazı bozuldu. Setir avret. Örtülme. Namazı açıldı. an böyle bir şey oldu. Şart bozuldu. Namazı bozuldu. Namazın Namazı bir şart değil, Bir şartta niyet etmek. Niyet etmek. Nedir niyet? Allah'ın için öğün namazının örnek süretini kılmaya. Niyet bugün böyle. Bu şart mı? Şart. Namazı başlarken ne olacak bu niyet? Namazın sonuna kadar devam edecek bu niyet. Yani insan kılmamazı bilecek. Terimler. Bilecek faydası. Niye? İki namazın farzını kılmaya. Allah'a emanet. Yattık kalktık. Ben acaba ne kılıyorum acaba? Havada karanlık. Bulunduğunuzda böyle karanlık acaba akşam mı? Ne kılıyorum acaba? O zaman bu şart olmadık. Olmaz mı tabi? Olmaz böyle seferler. Yani namaz ölçü. Ölçü namazı. Tamam, ölçü böylece. Demek ki namazı ne olacak böyle? İnsan biraz devşeylik namazla. Peygamber'in zamanında sahabeden birisi adı abi Malik Hazretleri adı Hazretleri bunun oğlu Medine'nin dışında devreden otururken. Babası da o yatıyormuş, bir çalın dibinde gölgede. Babası yatıyormuş çalın dibinde. O diye otururken çölde. İsa gün zamanlarına bu, hemen başı bir kabileden bir çabucak takımı, zorbalar bir de baskı baskın yapıyorlar, köylü yakalıyorlar yani. Yakalıyorlar. O dönemde insan kaçırıyor diye, yani. esir köle yakalıyorlar, satıyor bunlara böyle şey. Şimdi babası görüyor, oğlun yakaladılar. Rus ellerinde. Oğlunun bağlıyorlar. Onu bir deveye bindiriyorlar. bunun devenini alıyorlar. Götürüyorlar. Kalksa bunu ödeyecekler. Bir şey yapamayacaklar. Böyle. Bunu köy yapmazlar. Neden? Yaşlıymış. Bir şey yaramaz çünkü. Onu boşta beşlemezler. <gülüyor> Şimdi ne yapıyor? Düşün bir baba. gözünün önünde yavrusu esir edildi. Kolları bağlandı. Götürüyorlar. Düşman götürüyor bunları. Neye geliyor? ağlayarak Ne oldu hayrolar? Ne oldu? Ahsam durun böyle böyle. Basın yaptılar düşmanlar. Oğlumuzu aldılar götürürler. Devre de götürürler. eyvah anlayışım, anlayışım. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz şimdi? Yan uçları tamdırım. Ama kolay. Gideyim peygamberimiz al terine Durma azizelim. Gel Annesi babası gelirler ya Allah durun böyle böyle, ne yapalım? <gülüyor> Peygamber bu ayetlikleri okudu. Ve buyurdu, Allah'tan korkun böyle. Yani hiç haram işlemeyin, hiç güneşlemeyin böyle. Namazı bize kılınırız, bir de la havle, hiç okumunuz böyle. La havle'yi, hiç okunuruz. İlla billah kadar böyle, bunu hiç okumur böyle. Ve devam edin bunu şeker böyle. Bakın bu peygamberimizin tavsiye bunların muhtemelen böyle. Ayet-i kerime, ayet böyle bu peygamta yapılan bir açıklaması, peygamberimizin açıklama tabi. Allah'tan çok korkun, lillah havdukullu illa billahi, hep okuyun bunu böyle, sayı yok, hep okuyun bunu. Bu da okuyorlar bunları. Tabi Allah'ın Resulü bunlara bunu tavsiye etti ya, bu ona güveniyor tabi bunlarda, Allah'a güveniyorlar bunları, okuyorlar bunları. Bir gün huşuk vaktinde yatarken bunlar ana karı koca evde yatarlar iken kapı uğruluyor. Bir bakıyorlar. Oğlu gelmiş. 100 tane devre getirmiş. Yüz tane devre getirmiş. Yüz beraber. O hemen tabi sağlamak. Oğlum ne oldu? Babacığım, anneciğim. iki kişi benim kaç, iki kişi hesap kaçırmış. Onlarmış böyle ele başları. Beni götürürler. Falan kabile beni götürürler. Bana bu görev verdiler. Deve çabanlığı verdiler. Yani böyle köle yaptılar, köleleştirdiler. Bana deve çobanlığını verdiler. Birkaç yıl arada geçmiş ama. Her gün ben deveri oturtayım. 100 tane develer varmış oturtayım. Onlar yatıyorlar bir gölgede. karşıma bana bakıyorlar. Bir ara diyor, baktım diyor babasına, annesine. İkisi uyuyorlar bunların hani diye. Bak uyuyorlar diyor. Ben derdi yavaş yavaş diyor, sürdüm sürdüm diyor. Tepeyi geçtim, baktım arkamda gelmiyor arkamda gelmiyorlardı beri diyor. Elhamdülillah kuzum geldim buraya buluyorum. Ayet-i Kâmi Allah bakın, Allah kula bir çıkış yolu veriyor. Bir de ummadığı yerden almanın rızık verdiğini istemem. Tabi garipet olmuş oldu bunu ben. Olmuş oluyor. İşte muhterem cemaatimiz en tatlı yol Allah yol geleceğe muttafer. Gerçekten ver. Pişmanlığı olmayan bir yol böyle. Olmayan böyle. Yani gönüllere tatmin eden, ruhları tatmin eden, insan insanlığını bildiren yol Allah yoludur zilece Ama bu yolda ne gerekiyor? Bilinçli olma gerekiyor böyle. Öyle gafletle yani yat kalkmakla da bitmiyor. Böyle böyle. Yani bilinçli olma gerekiyor Allah yolunda. Mevlamı gerekiyor ki? Ben yani Rabbim alemindir. Allah'a talih güvenmek gerekiyor. Onunla korkmak gerekiyor. İtaat etmek gerekiyor. Ya da kulluk etme gerekiyor Mevlamıza. Ona gitmek gerekiyor. Bunu yapacak ne olur? İşte ölürken de kabirde de Mevlam kuluna oradan bir çıkış veriyor muhtemelen. Kabirde böyle sefede. Onun kabri nur oluyor. Nur. Öyleyse o gelecek ki öldüğü zaman kabre girince bir kabir konacak 70 arşının kabri genişliyor. Ne zaman? Kabirdeki sorgulamadan sonra melekten soruyorlar. Ben Rabbike ma dinike me nebiyike sorular böylece. Canırtan sonra buyuruyor ki melekten biri Ya kabru ve si'lehu Buna genişle bakalım. Hı. Tabii genişliyor muhtemelen böyle. Nasıl genişliyor? Onu orada göreceğiz inşallah muhtemelen bileşe. O berzah alemi, dünya alemine benzemez muhtemelen benzemez böyle. Alemler farklı alemler var. <gülüyor> Mesela ayda bile, ayda bile başka düzen mi ayda bile? <gülüyor> Ay çok yavaş düzenler muhtemelen bunlar. Ayın bir tarafı sürekli neşe bakar. Yüz dereceyi artı ısı, ısı var burada. Hayat yok mu? Bir tarafı şu, şu, soğuk, karanlık böyle. Şey böyle. Yani günler, şehirler farklı böyle. Gerçekten farklı. Ayda bir Altta bir dünyanın böyle. Bu iş <gülüyor> o kabirde hayat başka. Dünyada bile, mesela ekvatorda hayat başka ekvatorda. Kutupta başka bakılır. Kutupta böylece. Şey. Yani zaman birimi de başka kutupta ekvatorda. Zaman birimi de başka, hayat kuşları da başka bir şey. Bu işin, inşallah aziz cemaatimiz o kabirat etmek için ve dünyada da, tabii dünyada insana huzur lazım, huzur lazım, huzur olmasa ibadet olmuyor Huzur lazım. Bu işin demek ki merhaba inşallah aziz cemaatimiz çok devi istiğfar edelim. Allah inshallah sizin genç de Allah yardım etsin onlara da. Gli altri l'hanno